417, numaralı konu, Ebu Dücane'nin kahramanlıkları ve Uhud gününde Hazreti Peygamber'in kılıcını alarak onun hakkını vermesi, evet, Hazreti Peygamber Uhud günü ellerine bir kılıç alarak, bu kılıcı kim almak ister, diye sordular, hiç kimse ses çıkarmadı, bunun üzerine Hazreti Peygamber bu kez, kim bu kılıcı, hakkını vermek suretiyle alır, buyurdular, halktan hiç kimse buna yanaşmadı, nihayet Ebu Dücane Simak bin Höreş'e el-Ensari çıkıp, onu ben alır ve hakkını da veririm, Dedi, Ebu Dücane o gün onunla birçok müşriğin kafasını kopardı.